dersimiz Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Enbiya Peygamber çoğudur. Enge peygamberler demektir. Suri e, e, Enbiya Bismillahirrahmanirrahim Mekki Mekki bir suradır. Tamamı Mekke'de inmiştir. Ve 112 adet Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hesap günleri yaklaştı. Yani dünyanın zaten ahir zaman peygamberi o işi. E, ahir zaman son zamanlar demektir. Ahir zaman peygamberi olduğu için e, kıyameti en yakın olan peygamber. Ahir zaman peygamberi Burada Kur'an-ı Kerim, bu, o da göre iniyor. İnsanların kıyametleri ve hesabını yaklaştırıyor. Böyleyken onlar hâlâ gaflet içindedirler. Gaflet, umutkanlık, umutlamazlık, vermek gibi manalar, bilmemek içindedirler. Bunu tefekkürden yüz çevirecekler. Şimdi tefekkür genel manada düşünce demektir, düşünmek. ancak pozitif düşünce, tefekkür, yani, e, Allah'ı düşünmek, doğru işleri düşünmek, tefekkür bu, kötü düşünmek de var ama, ama onu tefekkür denemez, tefekkür derseniz de, ma şey, lükkan manası doğru ama e, tasavvuflu manası başka. Rablerin, Rablerinde Rab Allah. Allahlarından kendi Allahları sakın çoğu Allah onların Allah'ı manasında. Allahlarından kendilerine yeni bir ihtar gelmiyor dostum. Yeni bir ihtar geldiği zaman Allah'tan bu Hz Peygamber'e inen e, Kur'an-ı içerisinde bu şeyde onlar ihtarlar Dursun, onlar hep bunu ile irtisar, alay ederekten, yani Allah'ın sözlerine alay ederekten karşılıyorlar ve kalplerini oyuna dalarak dinlemişlerdir. Yani gelen tehdit var mı? Yok, hiç umurlarında bile değil. Hiç hayattandır değişik yapıyorlar. Zalimler, burada zalim denen yani vurup kıran insanı öldüren var, de, Allah'ın emirlerine karşı gelen zalim onlar zalimler gizli fısıltı ile şöyle konuştular bu sizin gibi bir insandan başka mıdır ki kendiniz görüp ve bilip dururken şimdi sihre mi geleceksiniz bu yani Hazreti Peygamber bu sizin gibi bir insandan başka bir insan mıdır ki aslında başka bir insan o bir, o bir peygamber Dedi ki kendinizi görüp de bilip dururken şimdi sihirle mi gelecekseniz onun sihirine mi kapatacaksınız manasında? Onlar dedi ki, Rabbim gökteki, yerdeki her sözü bilir, o hakkıyla işitici kemaliyle bilir. Onlar dedim, onlara, Hazreti Peygamber Efendimiz onlara diyor ki, siz boş boşuna konuşmayın. Rabbim <gülüyor> gökteki, olsun göklerdeki ve yerdeki her sözü bilir. Niye ne Allah olan bir sapo alimdir? İlim alim demek, ilim sahibi demektir. Allah o ilim sayesinde ne varsa bilir, hissede bilir, görür. O hakkıyla ile işitir. Kainatı neresinde olursun. Şahane en uzak köşesine gitsen, bir sen konuşsan Allah onu ve iş, iş ve senin ne dediğini bilir. Bir de görür o aynı zamanda, Gör, o aynı zamanda basirdir, görür. Dediler ki hayır bunlar saçma sapan rüyalardı Yani bu Kur'an ayetleri saçma sapan rüyalar şeklindedir diyor, rüya gibidir, diyor. saçma sapandır. Hayır, onu kendisi e, uydurmuştur. Onu Hz. Peygamber'in kendi kafasından uydurduğunu zannediyorlar. Hayır, o bir şairdir. Peygamber yani de şair diye şiir sever. Onun onu ona şiirler yazılmıştır, Dinlemiştir. Dinlemiştir. Bunlar değilse de, bunlar olmasa bile o halde evvelki peygamberlere gönderildiği gibi, o da bize bir mucize getirsin. Aptallar, mucize <gülüyor> illaki tehdit edici bir şey, imha edici bir şey olsun O öyle, mucizeyi öyle kabulleniyor, iyi şeylere değil de, kötü şeyin mucize. Burada küçük bir böyle azap mucizesi, bize bir azap göstersin de, ona, peygamberine inanıyor Bunlar Evet peygamberler, mesela ne bileyim Lut, Lut'un mucizesi bütün kavmi mahvetti. Yani, bugün Lut, Lut, Lut olduğu yerde bir şehir vardı, Lut şehri, battı. Efendim, İslamut kavmi battı, alt kavmi battı, daha nice nice yerler battı. Yani onlar Peygamberin mucizesine illaki kötü bir halise olsun diye telak ediyorlar. Aslında mucizeler, Sizce belki Kaiser Pekambeli o yıkar nasıl? bir bir avuç elma şey meyveyle bütün insanları doyurması bu dönem buna da müzedir. Ama onların kafası kendileri kötü ya. İlla kötülük olsun istiyorlar. Onlardan evvel yok hareket ettiğimiz hiçbir memleket Halkı helak olup gitti, iman etti de şimdi bunlar mı iman edecekler? Allah, onların ne, ne halklık hariteleri biliyor. Onlar iman etmedi, bunlar mı iman etmedi, sen kadar konuş onlara, buradan yine buradan çıkar. Biliyor e, ki, o da iman etmeyecektir. Ama gene de vazifeyi yapıyor, peygamber vazifesini Onu azaptan kurtarmak için peygamberlik vazifesini yapıyor. Ama biliyor ki ona iman edecek. Kendilerine emekliler yapmadılar bunu. Onun kavmi iman etti mi? Ee, diğer kavmin iman etti. İşte öbür surede gördük. E, Yusuf Yunus surende gördük. Hepsi tam taraf. Hiçbir memleket halkı helak olup iman etti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden evvel de Kendilerine vah ettiğimiz erkeklerden başkasına peygamber olarak göndermiş değiliz. Eğer bilmiyorsanız ehl sorun. Ehl-i Kur'an'ı okuyan insanlar. Hem yani, ister Hristiyan olsun, ister Mosevi olsun, ister Müslüman olsun her, her kitap haktır, her peygamber haktır. Hangisi okusun oku. Şimdi bunlar küçük bir nokta var burada. Evlilik kitabın alimlerinden yani, yani zikir sahipleri kitap oku, okuyanlara onlar zikir sahibi zâkiler var ya zâkiler daha başa ilahi okuyanlar da Kur'an okuyanlar da zikir onu zikrediyorlar. Evlilik kitabın alimlerine çünkü onlar evvelce kendilerine kendilerine vahyedilen peygamberlerin de melekler değil birer beşer olduklarını biliyorlar kimler biliyor? şey e, Tevrat'e ve Zebur'u İncil'i okuyan onlar da iman sahibiydi. İlk zamanı onların iman sahibiydi. olsa kitapları bozlar da ondan sonra sapıttılar. Onlar da başka iman sahipleriydi. Mekkeliler onların sözlerine itimat ediyorlardı. Yani Gerek Kur'an okyanı, gerek işte Zebur'u, Tevrat okyanları, Mekke halkı onlara da itimat ediyor. Kimlerini? Okyanlara, ezik i̇şte ve zikredenlere. Bazılarına göre bu ayetteki ezikten vuran Kur'an-ı Kerim'dir. Buna göre ehli-i zikir, burada Başta mesela burada diyor ki, el Embiya Suresi. El, harfi tarif denilen bir şey var, bilmem, İngilizce'dir derler, harf tarif. Kemenin başına böyle bir şey konuyor. Kur'an'ı bileyen üminlerdir. Bir hadisi Şerif mealinde diyor ki, alimin ilmine rağmen Sükut etmesi. <gülüyor> ilim var. İlmi oldu hadi susuyor. Sürüt etmesi cahilin cehdine rağmen öğrenmeyip susması yakışmaz. Alim biliyor konuşacak. Alimse ise etrafı aydınlatacak. Bildiğini saklamayıp öğretecek. Cahil de susmasını verecek. Sustu ki öğrensin, dinlesin öğrensin. Allah Teala eğer bilmiyorsanız elinizdeki e sorun, elinizdeki e, kitap okuyanlara sorun. Buyurmuştur. Kendi bize onları yemek yemez birer keseftan yaratmadık. Peygamberleri insan beşer. Bizim gibi onlarda insan. Tabii onlara vahiy gelen peygamber. Beşer bizim gibi ama başka. Onlar da yemek yerler, su içerler, çarşıya, pazara çıkarlar. Her türlü bizim bütün yapmak yaptığımız şeyleri onlar da yaparlar. Çünkü onlar da insan. Fakat onlar peygamber. Onlara vahiy geliyor. Onlar bu dünyada ebedi dediğilerdir. Her peygamber vakti gelince hakka kavuşacak. Her insan gibi onlar da zamanı, müddeti geldiği zaman dönüşü yapacak. İrci emrine onlar okul koyacaklar. Uy, uy, o o, o, o, o um, emri beklerler onlar. Sabırsızlıkla beklerler. Sonra biz onlara onlara olan vaadimizin doğruluğunu gösterdik de Allah ibadet etmiş şimdi gelecek. O vaad, vaadin doğruluğunu gösteriyor Allah. Gösterdik de hem kendilerini hem kim kimleri dilemişsek onları kurtardık. Allah'ın kurtardığı kullar da var. İman sahibi kullarını kurtarıyor. Söz veren kullarını kurtarıyor reddedenleri kurtarmıyor. Kurtar, Kurtar. Kurtar. ifatçıları, ifat hattı aşanları, sınırı aşanları. Şurada hepsini ifat bir şeyin sınırı aşmak. O mesela yemek diyorsun değil mi? Belki yemek insan doyar. O doyması sınıfı açtığı zaman ona ifrat denir. Para harcıyorsun. Belli paran vardır. O parayı sınırla harcasın. O sınırı açtığın zaman buna ifrat ve haramdır. İfrat haramdır. Ee, i̇ftiracı ise he, he, he, he, helak ettik. Yani onları yok ettik, öldürdük ant olsun size öyle bir kitap indirmişsiniz ki bütün zekir ve şerifimiz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Müslümanlara Kur'an demiş, Musebelere Tevbat demiş, Zebur demiş, İncil demiş. Bunları bunu Okuyup durduğum saatte niye akıllanıyorsunuz ki, niye bunların peşinden çıkıyorsunuz ki? Biz küfür ve zulüm eden nice memlekete kırıp geçirdik. Yani yok ettik. Sonra ardından da diğer kavimleri yarattık. Allah, peygamber gönderimi, hepsi gönderip akıllanmıyor. Akıllanmıyorsunuz, onları yok ediyor. Yerine Allah tanıyacak, yeni bir kalemi yaratıyor. Git kaldı, öyle o mı? Hepsini taş yağma altında kıldı, geçirdi. Muh karlı olmadı, öyle olmadı mı? O dağlar gibi dalgalar arasında yok olup gittiler. Evet, onlar azabımızı his ve müşterek, mühik his ve müşahade müşahade gözüyle görmek, müşahade ettikleri zaman hemen oralardan harıl harıl kaçıyorlardı. Azap gelirken kaçıyorlar ama kaçmak para etmez. Neredeyse onu yakalar ve bitişi bitirir. Onlara Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz vefaha yurtlarınıza dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Nereye kalın? Kaçarsan kaç. Nihal, o, o gün geldiği zaman mutlaka sorgu var. Sorgu kaçamayacaksınız. Dediler ki, yani o kaçanlar, ne yazık ki bize, biz e, hakikaten zalimlerden ediyiz ama iş işten geçti ceza baktılar. <gülüyor> Nihayet biz onları biçilmiş bir ot, ocakları sönmüş bir külye haline getirinceye kadar daima feniyatlara bu söz olmuştur. Bütün kayımlar böyle zevure yani kahvede bütün kavimler o, o, o sözü söylemişlerdir. Keşke yapmasaydı, Hatta Allah yaramışlar da bizi tekrar dünyaya gönder de e, sanıp kulluk edelim. İnsan, dünya bir fark eder. E, bu hani şeydir ki, ne diyor, reaktansları tekrar gel, tekrar gel. Böyle bir şey yok, imkan yok. İnsan cihan'a bir de fark eder, bir de gelmez. O, ne yaptıysa o. Eğer yani biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyuncuların işi olarak yaratmadık. Yani bu bir çocuk oyuncağı değil, bu ciddiymiş. Bu yer ki yani bizler yani bu cainat oyuncak diye yaratılmadı, senin benim oyuncağı yardırmadı, ciddi de geldi. Şartlar neyse ona yine gideceksin, gideceksin. Bu değil. Burada gene küçük bir anekdot var. Şurada. Yükselen şu gökleri, gökler sonsuz. düş döşenen şu yeryüzünü, yeryüzünü Allah bakın ne. Ağaçları, bakın yağmur yağıyor, nehirler, ırmaklar, denizler, hayat, hayat, yeryüzüne ve ikisinin arasında göklerin yer arasında bulunan türlü türlü mahlukları. Sonsu her sene binlerce yeni mahluk bulunuyor. Daha da bitmiyor. Denizlerin dibinde nice mahluklar var. Yeni yeni bulunuyor. Ancak onları Halk ve tedbir buyuranın kudreti bunlarla is, is, is, istiklal edilsin. İstiklal, e, şöyle var, ne? bir delile dayanarak, bir delile dayanarak her şeyden bir netice çıkartmak. Yağmur yağıyor. Yağmur kendi yağıyor? Hayır, onun da bir var. Fiziki sebepleri var, bilgi yapacaklar. Ya da işte ne bileyim ben zelzele oluyor. Zelzele kendi kendim oluyor. Hani bir sebebi var onda. Sebebi, zelzele olmanın bir sebebi var. Şartları var. Onlar delillere şimdi de yağmur, meteoroloji beliriyor. Falan yer çok şiddetli yağmur yağacak. E birer de tedbirini al. Öndeki dere taşacak. Tedbirini al. İstediğe bu. Göreceksin delinde. Bu yağmur niye yağmur, derin niye taşıyor değil mi? Tebrik alacaksın. <gülüyor> Bismillah edinsin. Hikmetimizin iktiza ettiği şartların, iktiza ettiği şartların yerine getirecek şartlar var. Veçile. Ve çile iyilik nedenle kötü edenin mükafat ve mücazatları verilsin diye yarattık. Bunları kefir alanlar kendini kurtarırlar. Almayanlar e, e, kendini bilirler. Tekzip edenler yalanlar. Mesela şey yapalım. Ya mu ya işte. Yok canım dışı şey olmaz. Tekzip ve iddialanlama demektir. Karşı iddialanlamayı tekzip etmez. Yok canım, olmaz. Ya işte bak şurada bina eğilmiş, çökecek. Yok bir şey olmaz. Ama. Bunlar teyze verdi ya. Dolayısıyla çeker, altta kalırsın. Yani bu da aklını da kullan. Valla aslında akıl da vermiş. E, aklı cüz. Küçük dünya idare edecek kadar akıl da vermişler. Ve bu aklımızı bize verdiği emri de yerine getirme geçin eee e, ne dele ona? Akliye, düz akliye. 350. Benim 300. 350. E, er, Eradeler yapmış. Aklımızın bize hem ettiğini gösterdiğin yapın. Bina çekiyor. Ya kaç yap yap. İki yaparsan bir yapadın görsün canı kurtar. Yapmazsan cezasını mücasat Ceza demek ya bir cevap biliyorsunuz. Biz onları türlü türlü bediye alanla bediye güzellik demektir. Güzellik bütün kainatı Allah bediye. Şu Satürn yıldızı var yozuhal dediğimiz yıldız. Onun eti halkalar var. Görüşü çok güzel. Biz onu gökyüzünün kültünün derler. Çok güzel bir yıldızdır türlü türlü bediyalarla dolu olarak yarattı ki bakanların gözlerini açsın, güzellikleri görür. Güzellikleri, ne, ne güzellikler var ki kainatta? Gözlerini açsın. İbret erbabına e, e, ihtar olsun. Onlardan bir şeyler çıkarın. Görün. Benim e, sel geliyor. Evet, yağmur yağıyor. yağmur yağıyor. Görün bunları, bak Allah sana neler neler veriyor, ne rahmetler yaptır, ne böyle şeyler veriyor. Bunları görün. Bunlar her, bize Allah'ın ihtaridir. Bunlardan e, nasip nasiplenirsen, yoksa bunlardan e, şey görürsen, e, fikir almazsan, e, kendin bilirsin, nasiplen e, haramdan kaç yaparsın. Kulların kulların dünyaya ve ahirete ait umurunun düzenlen, düzenlemesine birer sebep teşkil etsin. Umur şimdi devlet ama şu siyasi devlet değil. Allah'ın sana verdiğin nasipler devlet. Umur devlettir. Yani verdiğin nasipler, güzellikler. Devlet dedi bu. Hani şu bizim siyasi devletler ne Nedir burada? Ahirete ait umurunun. Allah bize onların nasip ediyor. Gerek dünya, dünyevi gerek ahireti. Ahirete de işte cennet seversin cennette cennetler. Ahirekten başka şeyle bekleyenler. Ne, ne bekliyorsan veriyor Allah sana. Ama... Dünyada da veriyor, ama değerini bil, değerini bil. Binaenaleyh kulların bunlar sayesinde kemal tahsiline, olgunluk yani insani vasıflarının gelişmesine ulaşmaları, onların çarçabık zeval bulacak ziynetlere aldanmamalı gerektirir, ziynet hazineler. Yani iyilikler, kötülükler iç bir takımı sana hazineler verir sağlar bunlara. Aldın aldın verdiğimi almasın ne bilir. Eğer yerinde kullanmazsan bunları senden gibi alır. Bir kazanı kazanan kazanan kazanır ama gerekenleri yapmaz. Bir gün tepelikler gider. Batar gider. Efendim, bir vali mesela e bir devlet başkanı Devleti ederken kendi hazinsen doldurun. Cebini de doldurun. Ama o o şeyde sana şahsına verilmedi. Bu milleti idare ettiğe verildi. Yapmazsan bir gün kendini de mahvedersin. O evdeki hazineleri alır. Gereken yere dağıtılır. Biz onları boş yere değil kudretimize delalet etmek delil göstermek, kullanımızı fayda vermek için yarattık. Bütün bu yaptıktan şeyler, hazinenin kaybolması, rahmetin dağıtılması, güzelliklerle kavuşmasının delilleri var. Biz bunu kullarımızı görsünler diye yarattıklar. Bunlardan ibret alsınlar, güzelliklere devam etsinler, kötülüklerden de kaçırsınlar. Bu yakında var an an anlaşılmayan. Ha, eğer biz bir eğlence edilmek isteseydik biz yani Allah bakın ben demiyor ürüniyetinden ötülüyor. Hep biz Allah'ta bütün Kuran-ı ben kelimesi beş, on, onun geçmez. Ben. Yani ben Allah'ım. Beni benden korkma derim. Biz diyor di biz diye sakın bu da Allahlar manası almayın bunu Allah tenzili eder sizin göre sana sen de ben demedir ben Allahımla biz diyorum da sen kullunla niye ben diyorsun ki niye benle kapıyorsun ki bu da ihtar tırnakı Eğer biz bir eğlence edilmek isteseydik nedir? evet kadın gibi bu sanki İsa aleyhisselam Allah teala'nın oğlu Meryem'de karısıdır diyen kafirlere karşı bir, bir reddiyedir diyorlar ya şöyle Hristiyanlar Hz e, İsa Allah'ın oğlu diyorlar böyle bir saçmalık olur mu Allah cüceler Hz bunlara katil münezeftir Böyle şey, şiası şey, Allah'a yakıştırılmaz, yakıştırılmamalıdır. Biz böyle yapanlardan da değiliz. Şimdi bu da hurilerden de meleklerden Şimdi veya hurilerden ve meleklerden işte Allah'ın e, çocukları varmış da estağfurullah. Bunlar e, tabi Allah'a isnat edilecek şeyler değil. Hayır. Biz Hakk'ı batılın tepesine indirip atarız da o bunun beyni parçalar. Hakk'ı zulmün tepesine indirip aynı demircinin çekicinin bir, bir parçası ezdiği gibi parçalar. Bir de görürsün ki bu yok olup gitmiştir. Batı ...hak karşısında daima mağlup olmaya mahkumdur. Allah'a karşı vasıf ve istinaat etmekte olduğunuz iftinalarından dolayı sizlere yazıklar olsun. Allah'a bu, bu gibi yani şeyleri söylediğiniz için yazıklar olsun. Siz biliyorsunuz ki bunlar bende olmayan şeyler.